Selam ben Doğa Öktem. Yanımda Tan Kutaykut var. İkimiz Öktem Alkut Sanat Galerisi'nin iki yöneticisiyiz. Paris'ten Paris'ten pro sanat programını hazırlayan Ceren Kuburan'ın ricası üzerine eee 9.17 Ee, Haziran tarihlerindeki İsviçre'nin Bağzıl kentindeki sanat haftasında gördüklerimizi sizlerle kısa kısa paylaşmaya çalışacağız. Biz geçen sene olduğu gibi Bağzıl'daki Liste isimli fuarada katılımcı olarak yer aldık. Ee, orada Gökçen Cebada'nın resimlerinden oluşan bir e, sunum yaptık. Liste daha çok 40 yaş altı sanatçılara odaklanan ve genç galilere yer veren bir fuar. Belli gösterimler yapmış yurt dışında fakat majör bir sergisi olmamış Avrupa şehirlerinde sanatçıların işlerini görebileceği bir yer. Bizim de çok önemsediğimiz bir fuar zaten böyle çok ziyaretçi alan. Ee, uluslararası fuarlarda Türkiye'den e, bir sanatçının e, tek kişilik bir sunumunu yapmayı e, bayağı önemsiyoruz. Üzerinde titriyoruz bu konunun. E, orada biz Gökçen Ceval'ın ondan fazla eserini e, izleyicilerle buluşturduk. E, fuarda bir de Türkiye'den e, Hera Büyüktaşcan'ın eserleri görülebildi. O da Green Art isimli e, Dubai Galerisi'nin standındaydı. E, Tankut Han yani listeden mi devam etmek istersin yoksa sonuçta e, o haftanın önemli olayı da e, Art Basel Fuarı e, bir de şehirdeki diğer kurumlardaki sergilerden bahsedeceğiz e, nereden başlamak istersin? yani e, dinleyicilerin daha ziyade daha doğrusu Çelengin de bize bu gücarda bulunmasındaki maksat e, böyle e, sanat m, piyasasının gelin tırnak içinde Dünyadaki en hareketli haftasından bulunmuş iki kişi olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de hani en azından orada olan biteni birazcık dinleyicilere aktarmak. Kendi rolümüzü işte sen zaten kabaca özetlemiş oldun. Ona belki bir iki daha ekleme sonra o hafta içerisinde bazında olan bitene değinirsek belki de izleyiciler için dinleyiciler için daha dinlemeye bir program olur. Liste, yani dünyadaki en önemli ve en kural koyucu Genç Galeriler Fuarı. Biz ikinci defa oradayız. Yine tek Türk Galerisi'ydik. Bizden önce de 3-4 yıllık bir Türk Galerisi, başka Türk Galerisi yoktu. 79 galeri vardı bu senede. Listeye dahil olmak bizim iş Ee, bizim oldukça hani tabii ki tanımlaması zor e, iş e, çerçevemizde e, çok önemli bir adım. E, o adım sayesinde zaten bu baharda da diğer işte Dubai, Hong Kong, Uygusay ve Yono Fuarları'na da yer almıştık. Çelengin Yine Gicersi üzerine e, bir an önceki bir programda da onlardan bahsetmiştik. E, Bizim dışımızda Basel'da bu sene artık Basel'da bir Türk galerisi, galerist vardı. O da 5 yıldan sonra tekrar ilk kez bir Türk galerisi oradaydı. Galerist, Nil Yalter'in eserlerini ve Nil Hanon'un senesinde çektiği bir videoyu merkeze alan çok önemli bir sunum yerleştirmeyi ziyaretçilere sundu. Ve açıkçası bence çok çok çok önemli ve iz bırakacak türden bir iş yapmış oldular. E, ayrıca bir de e, Volta Fuarı'nda e, Viyanalı fakat e, aslında daha önce e, Türkiye'deki e, galerisiyle bizim meslektaşımız olan e, Feza Velicanlıgilin Can e, geçtiğimiz sene Viyana'da açtığı Skek Contemporary Galerisi Volta Fuarı'ndaydı e, ve yani o işte dünyanın e, bizim işimizdeki o bir haftalık çok önemli hareketli verimli döneminde maalesef oldukça mütevazı bir şekilde üç Türk kurumu olarak yer aldık. Ya neyse ki işte biz listede galerist Art Bazıda ve Skerg'den bahsettin. En azından oraya giden insanlar ...Türkiye'den bir sanatla karşılaştılar. Hı -hı. Tabii Nil Hanım'ın standını biz çok iyi şekilde diğer insanlardan da duyduk. Hı -hı. O bayağı bir heyecan getirdi. Biz bazıda tabii yani birkaç sefer gittik ve böyle hep uzun süreler geldik. Bir haftadan da uzun, 9 gün, on gün zaman geçiriyoruz. E, zaten pek çok açıdan çok avantajlı bir kent, e, ayrıca biraz da bizim o tecrübemizle zamanımızda mekanımızı çok verimli kullanabildiğimiz e, bir 10 dönüşüyor o. Şehirde aynı anda e, çeşitli kurumlarda e, pek çok önemli sergi oluyor, e, onların hepsini biraz da e, doğayla birbirimizi iyi yedekleyebildiğimiz için e, elimizden gelince takip ediyoruz. E, ve E, açıkçası o 10 günü çok verimli şekilde değerlendirip e, hem büyük bir keyifle oranayılıyoruz. Hatta bir daha bir gitmek için sabırsızlanarak hem de e, tabii ki işimizin gereği olan e, bazı şeyleri yapıyoruz. E, son olarak listeyi bitirmek gerekirse e, her zamanki gibi çok coşkulu ve her zamanki gibi yani işte bu sene 23.sü e, düzenlendi fuarın. Her zamanki gibi o böyle kendi has e, karakteri hani aslında hiçbir şekilde de E, kopyalanamayan o çok has çok özel, o doğduğu andan beri bir şekilde e, sadık kaldıkları ve devam ettirdikleri e, karakteri yine yani layığıyla sunarak e, çok hareketli ve coşkulu e, 9 gün e, yaşattılar bize ve e, çok çok iz, iyi bir izleyici, takipçi, e, koleksiyoner ve işte, küratör ve müze çalışanı e, kitleyi e, ağırladılar orada. Listenin kendi tarihi içerisinde bu sene bir önemi vardı. Listeyi kuran ve o ilk yani 23 yıldır yöneten Peter Bloyer bu sene listedeki son görevini yaptı. Artık bir çeşit emekliliğe adım atmış oldu. Liste bundan 23 sene önce Art Basel'daki genç İsviçreli galerilerin Art Basel'a alternatif oluşturmak üzere kurduğu bir fuardı. Özellikle Eva Brezenhuber ve Peter Kirchmann öncülüğündeki bir grubun ve Peter Bloyer'ı ikna ederek bu fuarı başlattılar ve sonrasında çok çok çok önemli işler yaptılar. Peter Bloyer oldukça duygulu ve yoğun bir vedalaşma etkinlikleri dizisiyle oradan ayrıldı. Biz de açıkçası 2. Yılımız fonunda oraya yani ait hissettiğimiz o karaktere biraz artık sahiplenerek de Peter'i uğurlamış olduk. Önümüzdeki aylarda muhtemelen lisenin de yeni direktörü belli olacak. Liste dışında artık Basel'da her zamanki müthiş profesyonel ve kaliteli sunumuyla, yani işte hem çok sayıda ziyaretçi topladı, hem de işte ziyaretçileri böyle tekrar tekrar fuara gelecek kadar heyecanlandırdı. Senin ilgini çeken, mesela fuaradan başladığım doğa, senin ilgini çeken işler, standlar, aklında kalan sunumlar neydi? ya listeyle ilgili bir de yeni direktörden bahsettin. Fakat şeyde belirtelim. Yani e, listenin yapısı değişmeyecek. Ve yeni direktör e, kendine göre e, çok başka bir kurguyla gelmeyecek. Yine işte insanların e, sanatçı keşfetmek, galerle yeni galerle tanışmak için gideceği bir for olarak devam edecek liste. E, bizim de standımızda Türkiye'den e, birçok sanat sever ve e, sanat profesyoneli ilgi gösterdi. Fakat bildiğimiz kayda da liste hiçbir Türk koleksiyoncu gezmedi bu sene. <gülüyor> ee, tabii mesela bizim artık e, hem Sancho'yu takip ediyoruz hem de bizim işimiz gereği galerileri de takip ediyoruz. İzlediği yolları. <gülüyor> ee, kendimiz işte geçen sene e, artık tırnak içinde bu olmuş dediğimiz galerileri bu sene Art Basel'da gördük. O yüzden de o yolda devam ediyor. Yani e, 4-5 sene listede iyi sonlar yapan, takdir toplayan Galile'ler kendilerini bu sefer Art Basel'ın e, kısmen genç bölümü diyebileceğimiz Statements bölümünde buluyorlar. E, o yüzden de biraz Art Basel'ın Statements'ından devam edelim. E, çünkü e, o biraz Galile'lerin kendine hedef koyduğu, Hı. yıllarca onun için çalıştığı ve daha sonra da ilk defa karşısını bulduğu bir yer. O yüzden de sunular daha tabii ilgi çekici olabiliyor, daha iyi, üzerine daha çok düşünülmüş oluyor, daha iyi kurgulanmış oluyor. O yüzden de yani resmen bir kulübe inşa edip içeride video gösteren standları da görmek mümkün. Geçen sene sadece bir performansta oluşan bir stand vardı ki bu stand fuarlarında çok çok çok ender görülen bir durum. Ee, bu sene de gerçekten ee, çok özellikle titrenmiş neredeyse tek kişilik sergilerden oluşan stantlar görebildik yine e, Statements'ta e, sen biraz Nilyar işinden özellikle bahsetmek Hı -hı. ister misin? Galax kendi basın bülteninde işi e, Orta Doğu'da e, queer kimlik üzerine transgender. E, ve transgender yani genel ya işte LGBTİ e, hakları ve e, kuryer kimlik üzerine e, bir temsil sunan ilk video işi olarak tanıtma iddiasında bulunuyor. Bu muhtemelen tabii ki haklı ve doğru e, bir iddia. Fakat e, onun bu tarihi öneminin dışında ayrıca çok özel böyle bir sentimental yapıya sahip e, Bir cins bir şekilde yani Nil Hanım'ın diğer işlerinde olmayan bir naif karaktere de sahip. Çok çok yumuşak ve çok böyle hisli bir video işi. Bir erkek öznenin 6 aydır cinsiyet değiştirmek üzere hormonlarının dönüşümünü sağlayan hapları kullandıktan sonra çekilmiş olan ve de erkek kıyafetlerini E, çıkartıp e, kadın kıyafetleri giyerek e, bir travesti kimliğiyle kendisini kamerada tekrar e, izleyiciye sunan e, bir temsiline aktarıyor video. E, ve de bu videodan e, alınmış e, fotoğraflarla oluşan aslında hepsi birden bir enstelasyon temsil eden bir stand sundu galerist ekibi. E, orada Galerist ekibinden e, Doris ve Müge'yle biz de e, zaman geçirme fırsatı bulduk ve hakikaten de e, sunularına hayran kaldık. Yani zaten işin kendisi çok özel ve çok iyi ve onlar da onun layığıyla orada e, sunmuşlardı. Umarız devamı gelir. Yani ArtBuzzle Feature bölümünde, en azından Feature bölümünde e, Türkiye'sinde İlliyater gibi e, artık dünyada da Hı hı. Gayet sayılan sanatçılarının sunumları en azından her sene birerkes tekrar eder. E, o zaman şehir, yani zaman kısıtlı. Fuarları bırakıp şehirdeki müzelere biraz hı hı. geçelim. E, Kunstmüzyum, Basel'da ikimiz beraber gittik. Daha sonra san, galiba sen Theaster Gates sergisine bir kere daha uğradın. Hı hı. E, orada e, Sam Gilliam, Theaster Gates sergilerini gördük. Ben biraz semgilimden bahsedeyim. Hı hı. Semgilim şu an 80'li yaşlarında e, Amerikalı e, soyut resimler yapan bir sanatçı. E, biraz özelliği tekrar keşfedilmiş olması. Çünkü 70'lerde e, Venedik'te e, Amerika'yı temsil etse de daha sonra epey bir adı geçmemiş. E, geçen sene itibaren biraz da bu işler böyle oluyor. İşte Biraz müzayede sonuçlarındaki Ee, artışla biraz ilgi çekip şimdi de e, bu bazıdaki sanat haftasında Konsu Müziği'nin bazıında tek kişilik sergisini gerçekleştirerek e, biraz daha e, gündeme geldi diyelim, kıymeti tekrar bilindi diyelim. E, siyah bir sanatçı fakat yani e, güncel sanatta bilinen diğer sanat, siyah sanatçıların aksine e, işte, siyahları yapılan ayrımcılıkla ilgili veya Amerika'daki siyahların konumuyla ilgili işler üretmiyor. Ee, gayet renkli, coşkulu e, soyut resimler yapıyor. E, o tabii ilgi çekici yanı. E, çünkü mesela birazdan sen The Astro Gaze sergisini sana soracağım. Mesela orada da daha çok alışılmış bir şekilde The Astro tabii ki de e, Afro Amerikanların konumuyla ilgili işler üretiyor. Hı hı. E, ve daha çok öyle sergiler e, Avrupa'da belli başlı yerlerde kendilerine yer buluyorlar. Fakat o yüzden bu Sam soyut resimlerini göstermesi Kunstmuseum bazının gerçekten dikkat çekiciydi. Ee, bir işte o sergide duvarlarda yer alan bazı metinlerden bir cümle hakkımda kalmış, onu paylaşayım sanatçının kendi ağzından. İşte diyor ki zaten soyut resimler yapan bir sanatçı olmak bir çeşit ilüzyon, soyut resimler yapan siyah bir sanatçı olmak daha da büyük bir ilüzyon. E, Theaster Gates sergisinin sana sorayım özellikle sen videoları da izleme şansı bulduğunuzun, e, ne düşünüyorsun? E, Theaster Gates'i İstanbul, son İstanbul benelindeki sunumundan ve performanslarından da e, hatırlıyoruz ve biliyoruz ve sonrasında çok sevdiğimiz e, ortak arkadaşımız bizimle de defalarca beraber çalıştığımız Habip Bolat da e, Chicago'da hatta e, Theaster'ın asistanlığını yaptı uzunca bir süre e, bir yıl aşkın bir süre Ee, ve böyle biraz daha işte e, daha içeriden tüketebildiğimiz bir sergi oldu. Sanki o sayede Tiyatro e, sergisi. Tabi çok iddialı ve çok e, güzel bir sunum. E, videolar, odanın üstü, odanın üstü ya da videoları yerleştirmeleri diyelim. Eee işte Nilial Tek videosu neyse beni etkileyen, e, şey Tiyatro Gates'in de videolarında e, beni etkileyen şey oldu. Aslında bir cins e, anlatımcı Zekanın e, kendisine ya da yani derdine e, şairane bir şekilde e, anlatma yı kolaya kaçmadan e, becermesi. E, çünkü maalesef bazen de o şairane anlatımlar bir cins kolaya kaçmakta oluyor ama burada da Thea Sturge Gates e, o yani çok e, zarif bir e, sanat anlayışıyla o videolarda e, siyah kimliğin e, kuşaklar kuşaklar kuşaklar boyunca haksızlığa uğrayışını e, yani hiçbir e, işte hem kolaya kaçmadan hem de açıkçası başka türlü hiçbir şekilde aktarılamayacak bir yumuşaklıkta e, sunuyordu e, yani ben özellikle yani iki videoda da böyle türlerimi diken diken olarak eee seyrettim. Ya tabii ki videoların e, ritimleri, e, kah bazen kendi performanslarına e, referanslar verişi, e, kah buluntu diğer videoları üst üste bindirişi pek çok farklı işte böyle pastiş, eee kolaj bir şeyi çok çok ustalıkla ve ama hiç de zorlamadan kullanışı hakikaten benim filmini kendi kenetti. Eee hmm. ve evet Semgili'mla üst üste binmesi de ayrıca çok e, ...ilginç ve güzel bir şeydi. Hmm. Ee, Sam Gilliam o... ...birinci ya da belki de ikinci kuşak... ...asıl o çok meşhur olan e, soyutlu şavrumcu... ...işte o Clifford Still... Işte ...Kline, Motherwell, Gottlieb, Rothko vs. den... ...bir sonraki kuşak soyutlu şavrumcular... Hmm. ...ve aslında artık o Rauschenberg e, vs. den e, çıkıp da... ...yavaştan pop sanatını başlayıp... ...o soyutlu şavrumcuları hor gördükleri e, zamanın... E, ...ilginç bir sesi çünkü hem soyut dışı alımcılık bir siyah bir siyah soyut dışı alımcı olarak kendisini o şekilde ifade ediyor ee, hem de e, zaten çok çok çok beyaz erkek üretimi olan e, soyut dışı alımcı e, ifade içerisinde e, bir siyah olarak e, gözden kaçmaya çok müsait bir pozisyon var halbuki işte beraber gördüğümüz gibi yani olağanüstü güçlü ve hacimli ve iddialı bir üretimi var olağanüstü e, Ve o da ayrıca tabii kendi yaptığı işleri müzikle ilişkilendirerek ee, ve işte Thel Thelonious Monk, Charles Mingus gibi e, Amerikan cazının e, yine ikinci ve üçüncü kuşak o diyeceğimiz e, 50'ler 60'ların özellikle önemli e, bestekarlarının e, eserlerinden hareketle ürettiği işler olarak anıyor. Bir de Theaster Gates'in de müzikle ilişkisi, Sam Gleam'ın da müzikle ilişkisi ve siyah müziğiyle ilişkisi de Çok iyi ve güzel bir ortaklıktı. Tabii Semgilim'in yeniden tekrar popüler olması biraz aslında dünyada siyah koleksiyonerlerin de e, piyasada kural koyucu şekilde e, alımlar yapması ve aslında sanat e, tarihinde gözden kaçmış bazı bir takım figürleri bu şekilde tekrar diriltmelerin neticesinde e, de e, böyle gündeme geldi. E, ve yani hem Semgilim hem de Theaster Gates işlerini iki farklı kuşaktan Afro-Amerikalı sanatçıların farklı mecralarda ürettikleri işleri üst üste izlemek oldukça etkileyiciydi. Fakat benim içimden geçirdiğim, biraz da yutkunduğum bir şey de benim gerçek rahatsız etti tabii ki. Bir yandan Avrupa'da kimliklerle ilgili işte bu yani reaksiyonel politikaların, aşırı sadece aşırı milliyetçi politikaların, işte İslamofobinin, çeşit çeşit yabancı düşmancılığının o kadar ayrıka çıktığı bir zamanda aslında siyah kimliğini öne çıkartan ve hani Amerika'daki biraz da ayrımcılığın altını çizen sergilerin birazcık kurumlar açısından daha güvenli, böyle daha kolay tercihler olduğunda da hissetmedim değil. Yani sanmıyorum ki bazı böyle bir haftada kurs muzeyumda bugün Avrupa'daki ayrımcılıklar üzerine böyle etkili ve güçlü sergiler yapılabilsin. Bu birazcık da maalesef yani mevcut çok büyük bir soruna ucundan değinen ama daha güvenli ve kolay bir şekilde kendisini ifade eden kurumsal tercihler olmuş gibi hissettim ama işte maalesef biraz da böyle oluyor bu işler yani tabii ki güvenli tercihler aslında bir yandan da risk çünkü e, ne kadar hayati konuları olmasına hemen sıkıcı olma e, riskleri olan konular çünkü dediğin gibi hani bunlarla tekrar tekrar karşılaşmak ama neyse ki işte Thea Sir Gaysen'in bahsettiğinin özgünlüğü ve Sam Gleam'ın da bambaşka bir konumda olması bu e, siyasi anlaşılar arasında e, belki oradan bir şey yakalayıp e, oradan değer vermek gerekiyor Ben epey kolaya kaçan bir sergiden bahsedeyim. Fantasyon Bayerler'deki Giacometto Bacon e, sergisi. ya Tabii çok çekici geliyor kulağa. Zaten Avrupa'nın en güzel müzelerinden birinde. En modern sanatın en büyük heykayetler en büyük ressamlardan birinin ortak e, sergisi. E, zaten fena geçmeden bir bir saat olmuyor e, izleyici için. E, fakat diğer bir konu yandan da zaten E, Fondasyon Beyler'in koleksiyonunda yapıtları bulunan ve defalaca gösterilen bu sanatçılarla e, bir süreli sergi daha yapmak. E, ve e, ne kadar metinlerde işte dönemdaş olduklarından arkadaş olduklarından fakat pratiklerinde çok farklı olduğundan bahsetse de halbuki e, yani Bacon'ın portrenin önünde geokometri büslerinde e, hayal etmek çok zor olmuyor. E, veya nasıl söyleyeyim Zaten e, çok para var ve hani Bacon'ın çok meşhur tripliklerin önüne bir de yani modern heykel sanatı deyince akla ilk gelen Giacometti'nin yürüyen adamlarını e, zaten e, yerleştirmek çok da zor olmuyor. Fakat tabii ki yine de çok çekici, e, çok ihtişamlı e, bir sergi. Bir de en büyük sergilerden biri o haftanın Şahlar'daki Bruce Neumann sergisiydi biraz bahsetmek ister misin? Ee, yani tabii çok iddialı bir sergi. Burası Nama'nın çok çok kapsamlı bir retrospektifi 1960'lı yıllar içerisinde inisbaren e, yaptığı işlerin ve günümüzde hatta o sergide ilk kez gösterilen işlerin e, de olduğu e, ve ayrıca e, böyle önemli sinakçının üretimini e, çok değerli toplu e, bir şekilde takip edebildiğimiz e, bir sergiydi. İşte Şarlager'de e, yani işte Hoffman Vakfı'nın e, çok o gösterişli e, sergi ve depo alanında bütün bunları böyle bu kadar değerli topra muntazam görmek hakikaten yani büyük keyif ve inanılmaz da ilham verici bir şey. Bu sunamını daha ziyade videoları ile tanıyan insanların aslında o videoların öncesindeki pek çok çalışmaya eskize ya da o videoların çeşit çeşit farklı entelasyonlarda vücut bulmuş haline çalışmaya bakma olana sunan bir sergi ve yine tabi olağanüstü kapsamlı bir katalog sunan bir sergi. Son belki ufak bir vurgulamakta e, fayda olabilecek bir şeydi. Senin dediğin gibi e, bazı yılında biz Türk koleksiyonerlerle pek karşılaşmadık. E, bize genellikle e, Türk koleksiyonerleri soran yabancı meslektaşlarımıza da açıkçası cevap veremedik. E, onlar tabi 8-10 e, yahut hadi en azından 5 yıl öncesinden iyi, olumlu, güzel bir takım hikayelerle andıkları tüp koleksiyonerleri e, şimdi hiç göremez olmakta aynı şikayetçi ve hayret içerisinde bize e, hatta neredeyse hesap sorar şekilde e, soruyorlardı. Biz de açıkçası vallahi, e, ne diyeceğimizi bilemiyoruz tabii ki. Öte yandan Berg Büyükelçisi, İlhan Saygılı ve eşi geçen sene olduğu gibi İşte bizi gayet enerjik bir şekilde ziyaret ettiler. İyi dileklerle bulundular. Gayet yani çok çok sahici bir ilgiyle bizi dinlediler. Akbazda da galerisine gitmişlerdir eminim ki. Onların o ilgisi ve teveccühü de tabi sevindireceğim. Evet. Biz liste forna katılmayı devam etmeyi planlıyoruz. Bu Öktem Arkuz'un programının önemli bir parçası. Ayrıca Sonbaharda da hatta e, katımlarımız kesinleşen birkaç yurt dışı fuarı var. E, umarız tekrar Aristan Sanat Programına bu sefer başka şehirlerden yani sanat tafalarını sizlerle paylaşıyor olacağız. E, çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Okay, Tokyo, South America.